eao.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü sorumuz: Eczaneler evlere veya iş yerlerine ilaç servisi yapabilir mi? Bununla ilgili odamıza her gün sorular gelmektedir. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince şöyle der: İnternet, faks, telefon Kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez, eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Buradan da anlaşılacağı üzere ilaç hizmeti, reçete karşılama yalnızca eczanelerimizde verilmesi zorunludur. Bugünkü soru-cevap programımızdaki soru ve cevabımız bu şekildeydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Hünce'nin kılıç.